Radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Aşkın Töresi Yazan Gülsüm Kaplan Dramaturg Selma Fındıklı Yöneten Nurşen Girgin Koç Yapımcı Engin Demiray Efektör Ömer Atilla Ulaş Oynayan sanatçılar Zehra Elvin Beşikçioğlu, Hasan Levent Şenbay Fevzi Okan Şenozan, Esma Fundamete, Emir Mithat Erdemli, Seval Gülizar Irmak, Fatma Ayşe Akınsal, Cemal Nihat Hakan Güney, Murat Ali Hakan Beşen, Sinan Hakan Coşar, Kapıcı Ercan Eker, Hırsız Cantu Turaylı. Hasan. Amcam ikimizi de görmüş Dur sakin ol Zehra <gülüyor> Bize ayıracaklar diyorum Hasan'ım Anlamıyor musun Beni Kefzer Hanım'ın Oğluna veriyorlar Ne olamaz Yarın anamı yollayıp isteteceğim seni Zehra'm Vermezler Hasan Beni sana vermezler Amcam değil mi Her şey onun başının <gülüyor> altından çıkıyor Annenin de abinin de kanına giren o Nasıl bir kindir bu nasıl bir nefret Ne yapacağız Hasan Ben sensiz yaşayamam Amcam sözü vermiş En kısa zamanda gelecekler istemeye Eğer rızalarıyla vermezlerse Biz de kaçarız Zehra Kaçmak mı a Ama a Ama nereye gideriz Ne yaparız Hasan'ım Sen orasını bana bırak Ben her şeyi halledeceğim Hadi şimdi eve git sakın kimseye bir şey belli etme Yarın akşam seni almaya geleceğim Buradan gideceğiz Korkuyorum aslan. Ya bizi bulurlarsa Belki Belki başka bir yolu vardır he? Başka yol yok Zehran Görmüyor musun Amcan benden nefret ediyor Ölür de seni bana vermez Seni başkasıyla görmeye dayanamam Zehran Kaçmaktan başka çaremiz yok Ben de sensiz yaşayamam sen. O zaman yarın tamam mı he? Yarın buradan gidiyoruz Tamam Hadi, kimse görmeden git artık. Unutma, yarın. Yarın Hasanım, yarın. Zehra, hadi kızım, geldi iki yokmaya kurban olayım. Dünden beri hiçbir şey geçmedim kurzamdan. Ama bırak şunu ana. Sakın o odadan çıkayım deme kurarım bacaklarını he. Oğlum ne olur yapma Ne günah var yavrumun Sevdalanmaktan başka Ana ne sevdası Ana Sevdalanmak onun neyine Bütün köyün diline düşürecek bizi Hasan adı çıkacak İyiyen işte verelim Hasan'a da gitsin İkisinin de gönlü düşmüş birbirine Hem Hasan iyi çocuk Ne kötülüğünü gördün ki Ayak diretiyorsun Ana ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Amcamın baş düşmanının oğlu Ölürüm de Hasan alçağına vermem Zehra'yı Ne düşmanlığıymış bu oğlum İki karış toprak için Yıllarca yediler birbirlerini Hani şimdi ne oldu Ne amcam ne de Hasan'ın babası Yüzüne bakar o toprağın ah, ah, Rahmetli baban hayatta olsaydı Bunların hiçbiri olmazdı ya Ana Güzel ana Bak amcam bu ailenin büyüğü O ne derse o Zehra'yı Kevser Hanım'ın oğluna münasip görmüş Ne bize ne Zehra'ya laf düşer Ama abi evlenecek olan Zehra ablam niye ona laf düşmüyor ki <gülüyor> Oğlum hadi sen dersine çalış Sana laf düşmez Ben anlamadım ya Sizden başka kimseye laf düşmüyor Ne ablama ne de Sinan Tövbe yarabbim tövbe Okusun adam olsun diye okula gönderdik başımıza halim kesildi <gülüyor> Heh, Amcam da geldi işte Sinan, hadi fırla, hadi. Bana bak amcamın yanında da lafa karışayım deme sakın. Ana, ne olur sen de bir şey deme. Hayırlısıyla kavgasız, gürültüsü su işi yola koyalım. Bana zaten sonan yok ya oğlum. Siz kararınızı vermişsiniz. Hoş geldin Cemal amca. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin amca. Buyur sofraya. Yok aç değilim. Şu meseleyi konuşmaya geldim. Yarın kevserler Zehra'yı istemeye geliyor. Haberiniz olsun. Ha? Ee, yarın mı? Çok acele olmadım amca. Bir hazırlık falan yapsaydık. Acelem, acele macere değil. Bir an önce Zehra'nın başını bağlamamız lazım. Sözü bir keselim hele gerisi kolay. Peki amca. Bana bak, bu iş bitinceye kadar Zehra'yı bahçeye bile salmayın ha. Of of. Söylemeyeceğim diyorum ama. Yanlış yapıyorsunuz Sevenleri ayırmak günah Ana Hiç merak etme amca Odasından dışarı adım atmıyorsun Anam Ben Hasan'la Kaçıyorum İnşallah Beni affedersin Sevmediğim Bir adama varamazdım Affet beni Anam Senin mübarek ellerinden Kardeşimin Güzel gözlerinden Öperim Neredesin ya? Nereye koysam ki mektubu? Hah, yükle koyun bari. Hah, geldi galiba. Hasan! Hasan! Atma dur. Dur geliyorum dur. Affet beni anacığım. Allah'ım sen yardım et. Yakıt et Zeylam, incitme bir yerini. Tuttum Kimse görme dedim aslan. Yok yok, hadi Kız. acele et. Tamam. Köyün sonunda Mehmet araba ile <gülüyor> bekliyor. Otobüse kadar götürecek bizi. Hadi koş. Ana, ablamı gerçekten istemediği birine verecek misiniz? Ah, oğlum ben ister miyim, kızımın gül yüzü olsun. Ama sen de gördün işte. Kafasına bir şey taktı mı amcanın önünde durmanın mümkünü yoktur. Babam yaşasaydı ablamı Hasan abiye verirdi değil mi ana? Ah, baban öyle büyük adamdı ki oğlum. Yaşasaydı bunların biri olmazdı. Ne amcan üç kuruşluk toprak için kırk yıllık komşumuza düşman olur Ne de bu düşmanlık uğruna ablanın yüzünü sordururdu ne oğlum lafa tutma beni Zaten içim yanıyor Hadi hadi sen ablanı uyandır Ben de sofrayı kurayım hadi Tamam ana Abla Abla Zehra abla Hadi uyan ablacığım Abla Ana Açmıyor kapıyı kilitlemiş Kilitlemiş mi? Dur hele. Çekil oğlum çekil. Zehra! Kara gözüm Ne bari sabah sabah? Ablam odadan çıkmıyor. Ne demek çıkmıyor? Zehra! Zehra! Ay. Aç kız kapıyı. Allah'ım sen bizi koru. Görmüyor musunuz? Ne? Kendine bir şey yaptın kızım. Kara kızım. Kurbanın alıyım aç kapıyı. Ana dur hemen celallenme Zehra! aç kapıyı diyorum sana aç Bak, yoksa kıracağım kapıyı ha? anlaşıldı sen güzellikten anlamıyorsa Allah'ım ne oldu kızıma ablam yok ki yok mu Ka kaçmış Ka kaçmış işte abi mektup bırakmış ver, bana şunu, ver. ben sana demedim mi ana Gece yokla şu kızı yalnız bırakma diye. Baba başımıza gelenler. Nereye nereye gittin güzel gözler? Çok kıymetli anam. Ben Hasan'la kaçıyorum. Ana. Kaybolmayız Zehra. Şuradan otobüse bindik mi Evin önünde ineceğiz Amcanın oğlu biliyor mu geleceğimizi Biliyor canım merak etme ee, Ha, bu tarafta İşte otobüsler orada <Gülüyor> Anacığım Ne üzülmüştür şimdi Abim de deliye dönmüştür Peşimize düşecek Hasan Şimdi düşünme bunları Zehra. Amca oğlunun evine bir atalım kendimizi O zaman düşünürüz Hadi acele et <Gülüyor> otobüs kalkmadan yetişelim Bunlar Ben size dedim Zorla güzellik olmaz Verelim kızımı sevdiğine dedim Hala kızını koruyorsun ana Bize ettiğini görmüyor musun Kızın kaçtı Namusumuzu iki paralık edip Kaçtı Namusmuş Zehra Hasan'ı sevdi diye namusun mu kirlendi oğlum Ne zamandan beri sevdanın adı Namussuzluk oldu Ah Bana demişti Başkasına verirseniz yaşayamam ben ana demişti bahtı kara kızı Namusumuz gitti ana namusumuz gitti Allah ablam Allah'ım çıldıracağım ya Yediğin naneye bak şu kızın Ah ana ah Sen çıkarttın bunu tepemize Milletin yüzüne nasıl bakarım ben şimdi Sen bak şu kopya hadi Olacağım onu ...bulunca bütün kemiklerini kıracağım. O Hasan'ı da... ...o Hasan'ı da... ...kendi ellerimle gebertmezsem... ...bana da Fevzi demesinler. Çekil önümden Sinan! Nerede abin? Fevzi! Hasan'la Zehra Ankara'ya kaçmış. Ankara'ya mı? He, arkadaşını sıkıştırdım. Gece otobüsü o götürmüş. Hadi ne duruyorsun oğlum düş beşlerine. Dur amca beynim durdu dur hele dur Sızlanmanın sırası değil Fevzi Yapman gerekeni biliyorsun Başımıza gelene bak Biliyorum amca Hem de çok iyi biliyorum Fevzi ne arıyorsun o sandıkta <gülüyor> Delirdim mi o Bırak o silahı elinden Abi Karışmayın siz Bu işe ancak kan temizler İşlerini bitirmeden sakın köye döneyim deme Fevzi Al bu da Ahmet'in adresi onda kalırsın Nereye gitmişler amca İyice sıkıştırsaydın Hasan'ın arkadaşını Sen oraya varır varmaz beni ara Hasan'ın arkadaşları ile konuşun Ağızlarından laf alırım merak etme Oğlum Kurbanın olayım yapma ana. Sinirlisin şimdi Ana, ana çekil önümden ana Namusumu temizlemeden kimsenin yüzüne bakamam ben <gülüyor> Abi Abi ne olur yapma abi şey şey, <gülüyor> oğlum <gülüyor> don, şey, don, don, şey. gitme oğlum Gözünü seveyim gitme Zehra ha? <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey, Hadi bir şey yemediniz Size de zahmet verdik Aa, Zahmet olur mu canım Lütfen evinizde gibi davranın Uzat tabağına Hasan pilav koyayım <gülüyor> Sağ ol Seval abla Bak amcaoğlu İşinize karışmak gibi olmasın ama Keşke kaçmak yerine başka bir yol düşünseydiniz Başka çaremiz kalmadı ki abi Eğer kaçmasaydık Şimdi Zehra'mı başkasına vermişlerdi Allah Allah Bu devirde hala böyle şeylerin olmasını Kafa mı almıyor Yani birini istemediği biriyle evlendirmek Ne bileyim e bizim oralarda da öyle Seval'cim Hem ben sana kaçmasaydım Beni de başkalarına vereceklerdi <gülüyor> Aman Emir Dalga geçmenin sırası mı şimdi Dalga geçmiyorum Seval'cim Annem komşunun kızıyla evleneyim diye Bana çok baskı yapmıştı Allah'tan üniversiteyi kazandım da Seninle tanıştım Ay ne yapsak ki bilmiyorum Acaba biz bir konuşsak mı abinle Zehra Belki ikna ederiz Abimle konuşmak mı Kimseyi dinlemez ki abla yani amcamdan başka Anladığım kadarıyla Fevzi de hiç değişmemiş Eee ne yapacağız şimdi ee, Ben bir arkadaşımla konuşup Biraz borç alacağım abi Nikah işleri ev tutmak derken Epey bir paraya ihtiyacım olacak herhalde Tuh ya yahu Ben de borcuna girdim Yoksa biliyorsun Bilmez miyim abi Benim için yaptığın iyilikler zaten bini geçti Bir ara Murat'la konuşayım diyorum Murat'ı hatırlıyorsun değil mi Murat Hmm. Ee, Murat ya aa, evet evet çocukken misket oynadığımız Murat değil mi? Hani bu sağa ya hafif aksardı. Aa, evet. <gülüyor> Benden sonra köyden ayrılmış galiba. Evet e, burada küçük bir dükkan açtı. E, bugün yanına uğrayacağım da e, Zehra burada kalsa. Aa, aa sormam bile ayıp Hasan. Tabii burada kalacak. Gözün arkada kalmasın. Sen işlerini hallet. Çok iyisin abla. Hadi Hasan birlikte çıkalım o zaman. Ne taraftaydı Murat'ın dükkanı hadi. O Simdi abi adresi var bende ee, İyi o zaman seni dolmuşa bindiririm Sonra ben de işe geçerim <gülüyor> Tamam abi hadi, ee, hadi Allah'a ısmarladık hadi, hadi, hadi. Gecikme aslan ee, Merak etme hemen dönerim hmm, aa, Ben bir çay koyayım Zehra Sohbet ederken içeriz Şöyle güzel bir kek de yapalım yanına Ben de sana yardım edeyim abla Karakoçu arıyordum ben. Vay, vay, vay, vay! Sen Ankara'nın yorumunu bilir miydin Hasan? <gülüyor> Hangi rüzgar attı seni buraya? Sorma Murat. Başımıza neler geldi? Ha, anlaşıldı. Derin mevzular. Mustafa, oğlum, iki çay kapta gel bize Ya hadi geç şöyle otur şimdi, hadi. Anlat bakalım neler oldu? Ee, biz Zehra ile kaçtık Murat. Anca oğlunda da bıraktım onu. Hemen buraya geldim Kaçtınız mı hı hı. Allah İşler baya karışmış Zehra'yı başkasına veriyorlardı Murat Biliyorsun amcasıyla babam arasında Geçmişte bazı meseleler vardı e Biliyorum biliyorum bilmez miyim Bak benim yapabileceğim bir şey varsa Çekinme söyle e, e, Murat Nasıl söylesem bilmiyorum ama Her şey çok acele oldu Benim biraz paraya ihtiyacım var <gülüyor> Para işini dert etme hallederiz Benim bildiğim Fevzi Siz daha yola çıkmadan peşinize düşmüştür bile Düşmüştür ya Tek umudum evlendikten sonra affetmesi <gülüyor> Moralini bozmak istemem ama Fevzi öyle eli öpülünce affedecek bir adam değildir Haklısın Zehra'ya belli etmemeye çalışsam da Bu işin sonu korkutuyor beni <gülüyor> e Sen bana bakma Felaket tellalı gibi konuşuyorum işte aslında iyi çocuktur Fevzi Ama amcanın aklına uymuş işte Neyse sıkma canını Her şey hallolur Oğlum nerede kaldı çaylar Bak kulağını çekerim ha hadi Eee köydekiler ne yapıyor anlat bakalım masa. Alo Buyurun ben Cemal Alo e, amca ben Fevzi He Fevzi vardın mı Ankara'ya İyi kaçladı mı Ahmet seni e, Evet amca sağolsun e, İstanbul'a gidiyormuş ama evin anahtarını bana bıraktı Konuştum mu Hasan'ın arkadaşıyla bir şey biliyor muymuş Ha oğlum iyi dinle bak Hasan'ın orada amcasının oğlu varmış Onların yanına gitmişler He iki okşadı Mehmet'in yanağını bülbül gibi öttü Bana bak töremizi biliyorsun İkisini de temizlemeden dönme buralara Tamam amca, tamam. Sen merak etme. Söyle bakalım adreslerini. Ötesini bana bırak. Çok sağ ol Murat. Bu para nasıl makbule geçti anlatamam. Lafı bile olmaz Hasan. Ben sıkışsam yardımıma ilk sen koşarsın. Müsaaden isteyeyim ben artık Murat. Aa. Zehra merakta kalmasın. <gülüyor> Müsaade senin arkadaşım. <gülüyor> Dur seni dışarı kadar geçireyim. Sağ ol. Hava iyice kararmış. Aman dikkatli git tasar. Tamam merak etme. Hadi hoşça kal. <gülüyor> Selam söyle. Habersiz bırakma beni. Ha? Düğüne de davet etmeyi unutma. Bozuşuruz ha. Ayıp ediyorsun unutur muyum? Hadi eyvallah. <gülüyor> Hadi eyvallah. <gülüyor> Hemşerim saat kaç acaba? Kusura bakmayın saatim yok. Ha, sen kusura bak. Bakalım paraları. A ama ama. Ver ne? Ne yapıyorsun? B bırak, bırak Oğlum, de, ne yapmayın. Bu indir aşağı. A yapmayın. A yap, ah yapma. Ya Hı? işte böyle sevel abla. Babamın vefatından sonra abim çok değişti. Bir garip oldu. Yoksa eskiden hiç böyle değildi. Beni çok sıkmazdı. <gülüyor> Bacımı kendi ellerimle gelin edeceğim. Sevdiğine vereceğim derdi hep. Ama sonra ne olduysa oldu işte. Anladığım kadarıyla amcanın etkisinde kalmış. Evet evet. Aslında amcam iyidir, hoştur. Ama işte biraz... Rahmetli babam da çok kızardı amcama. Bir keresinde yengimi fena arpalamış... ...babam deliye döndü... ...amcamın kenara çekip... ...bir daha karına el kaldırırsan... ...karşıma çıkma dedi... ...çok erken göçtü rahmetli. ...çok... Bilirim çok zordur yakınlarını kaybetmek... Ah, ...ben de annemi erken yaşta kaybettim... ...ama hayat böyle... ...her şeye rağmen bir şekilde... ...kıyısından kenarından yaşama tutunmamız lazım... ...ay ne güzel konuşuyorsun abla... Kitap gibi valla Canım çok kitap okuyorum da ondan İstersen sana da bir rum okursun Aa, verir misin abla ee, Ben ortaokulu okulu bitirebildim ancak Aslında okuma hevesim vardı Ama amcam bırakmadı işte Kız kısmı okula gider miyim işte Hep beni okuldan aldırdı Hiçbir şey için geç değil ki Zehra'cum Yeter ki sen iste Bakarsın dışarıdan bitirme sınavlarına girer Liseyi de bitirirsin he. He. Ne güzel olur değil mi <gülüyor> Bilmem ki abla, becerebilir miyim? Aa, niye beceremiyorsun canım? İnsan isterse yapamayacağı bir şey yoktur Zehra. <gülüyor> Merak etme. Önce şu işi bir halledelim. Ondan sonra ben sana yardım ederim. Sınavları hazırlarım seni. <gülüyor> abla. Korkma korkma. Hasandır. Ay, ne bileyim abla? Bir an abim sandım da ben. Yok canım, nereden bilsin abim burada olduğunu? Geldim gel. İyiydin Emir hoş geldin Hoş bulduk Seval Hasan geldi mi Yok daha gelmedi Allah Allah niye gecikti bu çocuk acaba Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Seval teyze'ye yakalanmış olmasın bu çocuk Aman sakın ha Zehra'nın yanında böyle konuşayım deme Zaten tibirgün kız iyice telaşlanmasın Tamam tamam merak etme e, İşte bilirsin ben biraz pimpir ekleyeyim <gülüyor> Biraz mı Tamam fazla telaşlıyım Ama sen de çok fazla sakinsin canım Hadi içeri girelim. Artık kızcağız ayıp olmasın. Önüne baksana. Az kaldı eziliyordun. Ben... Ben... Ya reçmen arabanın üstüne üstüne gidiyordun yani Tutmasaydım şimdi ölmüş olacaktın <gülüyor> Bıraksaydınız da ölseydim keşke <gülüyor> ee, ben, ben bağırmak istemedim Sakin olun lütfen Sinirlerim çok bozuk özür dilerim <gülüyor> Bir şeyin yok değil mi? Yok yok sağ olun ee, Hastane falan götüreyim mi seni? Yok yok gerçekten bir şeyim yok İyi <gülüyor> ee, madem iyisin şey, e, Acelen var da ben gideyim artık İyiyim ben Gidin siz Peki peki i̇yi günler. Geçmiş olsun bacım Çok kötü görünüyordu Onu o halde bırakmakla iyi etmiyorum aslında ama Bıraksaydınız da ölseydim keşke dedi Bir derdi mi var acaba Aman be Fevzi yürü be senin başındaki dert daha önemli. Çok çaresiz görünüyordu. Yok ya, yok. Bırakıp gitmek bana yakışmaz. <Gülüyor> ee, bayan, ee, bayan bakar mısın ee, bacım? Siz miydiniz? Ee şey e, benim bacım. Ee, ya yani böyle bırakıp gitmek için esinmedi geri döndüm. <Gülüyor> İstersen bir hastaneye götüreyim seni Benim derdime hastanede çare bulamazlar Yine de çok sağ olun e, O zaman e, Eve bırakayım Gidecek bir yerim yok e, Yok mu? Yok Ben sadece Konuşabileceğim birine ihtiyacım var ya, Öyle mi? E, benimle konuşabilirsin e, Ama sohbetim pek iyi değildir e, kim kimsen yok mu? He? Anam babam, kardeşlerim. Annemi çok küçükken kaybettim. Babam da yok sayılır. Yani var da yok. Çünkü sürekli içer. Ayık olduğu zamanlarda da hayatı zindan eder bana. Bilmem ki Zehracığım telaş etmeyelim hemen Belki bir yere uğramıştır Murat'ın iş yerini aradım cevap veren yok Kesin bir şey oldu abla Abla kesin bir şey Ay oldu yok abim Yok canım Koca Ankara'da nasıl bulsun Belki yolunu şaşırmıştır ya da ne bileyim ki Arkadaşına takılıp zamanı unutmuştur Merak etme sen birazdan gelir Keşke ben de gitseydim Hasan'la Ne yapsak bilmem ki Polisi mi arasak acaba Emir yangına körükle gitmesen olmaz mı Kız zaten deliye döndü Sakinleştireceğini iyice telaşlandırıyorsun Ne yapayım Seval Şu saat oldu hala ortada yok Ya Zehra haklıysa Fevzi onu bulup bir şey yaptıysa Aa, iyice saçmaladın Emir Fevzi Hasan'ı bulmuş olsaydı Zehra'yı almak için şimdiye kadar kapıya dayanmaz mıydı Haklısın Ama ben böyle duramayacağım En iyisi çıkıp bir bakayım Belki dediğin gibi yolu şaşırmıştır Hasan'ı mı aramaya gidiyorsun Emir abi Evet Zehra Seval haklı. Büyük bir ihtimalle Hasan kayboldu. Öyledir, e, kim bilir belki hangi dolmuşa bindi. Evet. Değil mi? Öyledir Emir abi. Y yolunu şaşırmıştır değil mi? Öyledir öyledir. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah. Ne olur Hasan'ımı korum. Babam eskiden beri içer Anneciğim de zaten onun kahrından öldü Kumar, içki, hakaret Yılları böyle geçti zavallı kadın Üzüldüm Bu zamana kadar ben baktım babama Her türlü eziyeti yaptı bana Yine de katlandım Sonra para için Beni dedem yaşındaki bir adamla evlendirmek isteyince <gülüyor> Allah Allah bir baba evladına böyle bir şeyi nasıl yapar aklımı almıyor. Çok direndim, güzellikle anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Bu evden ya gelinlikle ya da tabutla çıkacaksın dedi. Ben de mecburen kaçtım. Ol, ol, ol. Bugün de kaçak kaçan. Efendim? Yok bir şey. Gencecik bir kızın sokaklarda ne işi olur? Yani hiç iyi yapmamışsın. Gencecik bir kızın istemediği biriyle Üstelik dedesi yaşında bir adamla evlendirilmesi Doğru mu sence Ne yapsaydım yani Kaderim deyip boyun mu eğseydim Ya Ama Zehra'yı yaşlı bir adama vermedik ki Ne diye kaçtı sanki Sen karşıma çıkmasaydım Ne yapardım bilmiyorum Ne gidecek bir yerim ne de sığınacak bir kimsem var Eee Nerede kalacaksın Bilmiyorum Şey ya, Ben bir arkadaşımın evinde misafirim Anahtarı bırakmıştı bana Sen orada kalırsın Ben de bir otele geçerim Yok Ben daha fazla zahmet vermeyeyim sana Allah Allah Sokakta kalacak halin yok ya Bir yol buluncaya kadar orada kal işte Benim de zaten yapmam gereken işler var Çok iyisin sağ ol Keşke senin gibi anlayışlı bir abim Ya da kardeşim olsaydı bütün bunlar başıma gelmezdi ee, e, Kalkalım artık Seni eve bırakayım Hah, Geldiler galiba Allah'ım inşallah Hasan da yanındadır Emir ne oldu buldun mu Hasan'ı Maalesef bakmadığım yer kalmadı Gelirken karakola uğradım ama hiçbir haber yok. Hasan, Hasan nerede o zaman? Bilmiyorum Zehra, inan ben de bilmiyorum. Sakin ol canım. Sevdik diye günah mı işledik abla? Niye geldi bunlar başımıza? Ne olurdu bizi ayırmaya çalışmasalardı? Ne olurdu beni Hasana verselerdi? Demek günah mı abla? Günah mı Günah değil canım Asıl sizi bu duruma düşürenlerin yaptığı günah Ne olur harap etme kendini Bulacağız onu ağlama artık Ya abim ona bir şey yaptıysa Ben ederim abla Nasıl yaşarım Daha ne olduğunu bilmiyoruz ki Zehra Ne olur hemen bırakma kendini Hem bak Emir abim karakola haber vermiş Kötü bir şey olsaydı şimdiye şey kadar duyulurdu Hadi hadi kalk elini yüzünü yıkayalım Biraz kendine gel Tamam abla Of Of Hırsları uğruna yaptıkları şeye bak Sevenleri ayırıp Sonra da namusumuzu koruduk diyorlar Yazık değil mi bu çocuklara yahu? Yazık değil mi İşte geldik Ve Biraz daha ne kusura bakma Şey Seni zor durumda bırakmak istemiyorum Ev oldukça büyük İstersen sen de burada kal Ben odalardan birinde uyurum Yarın da erkenden giderim Ama rahatsız olmaz mısın? yani ben... ya Hayır hayır neden rahatsız olayım? Sokakta kalsaydım daha mı emniyette olacaktım sanki? Senin gibi iyi biri çıkmasaydı karşıma ne yapardım düşünmek bile istemiyorum ee, Öyle diyorsan e, Bak sana yardım ediyorum ama Yaptığını onayladığım için değil ha. Dışarıda kalmana gönlüm razı olmadığı için Kaçmakla hiç iyi yapmamışsın Dışarıda bin bir çeşit insan var Bir genç kız nasıl böyle bir şeye cesaret eder Anlamıyorum Böyle olmasını ben ister miydim sanıyorsun E canım güzellikle konuşsaydın babanla istemediğini anlatsaydı Kaç kere söyledim yapma etme diye Günlerce ağladım Yalvardım dinlemedi ki Hem benim ne istediğimin bir önemi yok onun için Yaptığının doğru olduğuna inandırmış kendini Ne söylesem boş Allah Allah Kafamı karıştırıyor bu kız Ben de mi Zehra'ya öyle yaptım yani İnan başka çarem yoktu İstemediğim bir adamla yaşamaktansa Tamam tamam yeter artık üzülme <gülüyor> Hadi git dinlen biraz İkimiz için de zor bir gün oldu bugün Yarın daha da zor olacak Efendim ee, Yok bir şey e, halletmem gereken önemli bir mesele var da Bir aile meselesi işte Hadi bacım hadi Allah rahatlık versin İyi geceler Kapı mı çalıyor Emir? E, yok canım telefon galiba Abla Abla telefon çalıyor. Geldim canım geldim. Ay, i̇nşallah iyi bir haberdir. Canım sen uyumadın mı? Gözüme uyku girmedi abla. Alo. Evet buyurun. Hasan. Evet. Evet tanıyoruz ne oldu? Abla ne olmuş Hasan'ıma? Bir dakika canım. Alo evet dinliyorum. Hangi hastanede? İyi, iyi mi durumu? Evet. Tamam tamam hemen geliyoruz Teşekkürler iyi günler Biliyordum ona bir şey olduğunu Ben biliyordum işte Geceden beri böyle kalbim sıkışıp duruyordu Dur sakin ol İyiymiş Hasan hastanedeymiş ama bir şey yokmuş Allah'ıma bir şükür Ne oldu Seval Hastaneden aradılar Emir. Hasan'ı bir sokakta yaralı bulmuşlar. Geceyi hastanede geçirmiş. Kendinde olmadığı için nereye arayacaklarını bilememişler. Ama şimdi durumu iyiymiş. Ee ne duruyoruz? O zaman hadi. Hadi gidelim. Hadi. Tamam, üstüme bir şeyler geçireyim. Hemen çıkarız. Allah şükreden iyiymiş Hasan'ım. Evet canım gerçekten iyiymiş. Merak etme. Hadi sen de hazırlan bir an önce. Her şey tamam. Ne zaman uyanır acaba? Neyse, o uyanıncaya kadar ortalığı toplarım. Ceketini şuraya asayım. Ne yapıyorsun sen? Eşyalarını mı karıştırıyorsun? Yok canım, şey ben ceket yere düşmüştü de ona asacaktım. Ver çabuk ceketin. Şey ben, ben şey kadi... Allah'ım. Silahın var senin Ver şu ceketi bana Niye silah taşıyorsun Seni ilgilendirmez, Nasıl ilgilendirmez? Güvendim de evine geldim Allah'ım şansıma bak yağmurdan kaçarken doluya tutuldum Merak etme sana bir şey yapacak değilim Başka biri için bu Başka biri mi Alemin namusunu kirleten biriyle görülecek bir hesabım var Tıpkı senin gibi evden kaçıp yüzümü yere eğdiren biriyle görülecek bir hesap Hem sen benim işime burnunu sokma Ben de seni anlayışla iyi biri sanmıştım Ne kadar aptalmışım bir de anlıyormuşsun gibi başımdan geçenleri anlattım Sana meğer sen de onlardan Eh yeter Zırvalıklarını dinlemek zorunda değilim Anlamıyor musun namus meselesi bu Namus Kardeşim bir erkekle kaçtı Cezasını vermezsem Bütün köyün yüzüne nasıl bakarım ben Şimdi çekil önümden Bir dakika bekle Yani şimdi sen kız kardeşini sırf başkasını sevdi diye Hiç gözünü kırpmadan öldürebilir misin Senin istediğini değil de bir başkasını seçti diye gerçekten öldürebilir misin Evet Nasıl bir insansın sen Hiç tanımadığın bir insanın hayatını kurtarıyorsun ama Kendi kanından birinin canını almaya kalkıyorsun Kötü bir insanım ben tamam mı Kötü sen karşıma çıkmasaydın işlerini bitirmiştim Şimdi rahat bırak beni Bu işe de sakın karışayım deme Hasan Hasan Aç gözlerini canım Bak biz geldik Zehra Zehra kim yaptı bunu sana Hasan? Abim mi yoksa? Hayır Zehra. Tanımadığım adamlardı Birden üzerime çurlandılar Karşı koyamadım Murat'tan aldığım bütün parayı da kaptırdım Sana bir şey olmasın da giden para olsun Hasan Tabi canım tabi Önemli olan sağlığın İyisin şimdi değil mi? Ağrınsızın var mı? <gülüyor> İyiyim abi Biraz ağrım var ama önemli değil <gülüyor> Bu, bu gece de burada kalacakmışım Zehra Hı -hı. İyice toparlanmadan bırakmak istemiyorlar Sen iyileş de gerisi hiç önemli değil Hasan'ım Sağ olsun Sevel ablamlar bana çok iyi bakıyorlar Onların yanında güvendeyim Evet gözün arkada kalmasın Hasan Sen bir an önce toparlanmaya bak Daha düğünümüzü yapacağız ee, İnşallah abla Başımızdaki şu uğursuzluk bitseydi artık Biliyorsunuz daha Fevzi abi ile olan mesele harli olmuş değil. Bugün yarın tefemiz dikilir Aa bu kadar karamsar olmasan, aklı başında bir insan böyle bir saçmalığa kalkışmaz. Göreceksin bak, o da sonunda kabul etmek zorunda kalacak. İnşallah. Hadi kızlar hadi hadi, hemşireden azar işitmeden gidelim artık. Hastamız da dinlensin biraz. Yarın seni almaya geliriz Hasan. Hadi geçmiş olsun. Hasan, Teşekkür ediyorum. Hat görüşürüz. Zehra'm sağ ol Zehran. Şu kapıyı artık açın be Hep o Esma'nın yüzünden oyalandım Nereden çıktıysa karşıma Ya izlerini bulduğumu anlayıp kaçtılarsa Boşa çalma kardeşim evde yok onlar Heh, e, Nereye gittiler Bilmem ki Yanlarında bir kuzla koşa koşa gidiyorlardı Köyden misafirleriymiş galiba Sen de mi Emir Bey'in köylüsün Yok yok ben bir arkadaşıyım Öyle bir uğramıştım Hadi iyi günler İyi günler Yine kurtardılar paçayı İnşallah elimden kaçırmamışımdır Gerçi başka gidecekleri yer yokmuş Şu kız karşıma çıkmasaydı Şimdiye çoktan bitirmiştim işlerini Neyse Kaçışları yok Dünyanın öbür ucuna gitseler bile onları. Daha burada mısın? Şey, ben gidecektim ama gelmeni bekledim. Yaptın mı yoksa o işi? E, Yapsaydım burada olabilir miydim sence? Çok şükür, senin öyle biri olmadığını biliyordum zaten. E, vazgeçmiş değilim. Sadece bulamadım onları. Yarın tekrar gideceğim ve lütfen vazgeç bu işten. Bak, hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun. Sanki birkaç cümleyle her şeyi değiştirebilecekmişsin gibi. Biz böyle büyüdük, anladın mı? Bize böyle öğretildi. Namusumuz her şeyden önce gelir. Ama dur daha bitirmedim. Birkaç süslü cümleyle bunlar değişmez. Anlıyor musun? Ne ben değişirim ne de töreler. Zehra atasına büyüğüne karşı çıktı ve törelerimize göre cezası verilecek. Töre ha. Daha kaç kişi törelerinize kurban olacak? Hem siz kimsiniz ki can alma hakkını kendinizde buluyorsunuz? Bu kadar mı düşmansınız sevdaya, aşka? Nasıl bir nefret bu nasıl bir öfke İnsanı bacısına bile düşman edebiliyor Ben yok ben Ben ister miyim böyle olmasını O zaman olmasın artık töreye kimse Kurban edilmesin He, Yeter be yeter Benim için kolay mı sanıyorsun O benim canım kanım Saçının bir teline zarar gelsin ister miyim ben Ama mecburum işte mecbur Yarın bu iş bitecek Bitmek zorunda Günaydın Sana kahvaltı hazırladım Gerek yok ben çıkıyorum, sen kahvaltını yap Kararlı mısın? <gülüyor> Al anahtarı Tamam mı? Arkadaşım haftaya dönecek O zamana kadar burada kalırsın Ondan ee, sonra da bir yol bulursun artık Dur, bekle lütfen Hadi bakalım, yolun açık olsun Gitti Yo bu işin böyle bitmesine izin veremem. Bir şeyler yapmalıyım. Böyle oturup bekleyemem. Bir şeyler yapmalıyım. Taksi be kardeşim dursana ya Taksi Taksi İyi günler ee, Aşağı eğlenceye gidiyoruz kardeş. İzini kaybedeceğim Taksi Taksi Öndeki taksiyi takip edin lütfen Hadi gözün aydın Zehra Hasan'a kavuştum nihayet Ay sağ ol abla Hasan'ım iyice toparlandın değil mi? İyiyim Zehra merak etme Hastanede çok iyi baktılar bana Ay siz böyle Hasan'ım Zehra'm diyorsunuz ya birbirinize Çok hoşuma gidiyor İstersen ben de sana sevalim derim hayat. Yok sen desen de onlarınki gibi olmaz Ne de olsa taze <gülüyor> Aa öyle deme hayatım ben de ilk günkü kadar aşığım sana <Gülüyor> Tabi canım tabi İşte oradadır <Gülüyor> Zehra Hasan! Abi Buraya kalarmış Zehra Ay silahı var Fevzi Yapma lütfen Ne Esma, sen karışma bunu, çekil Esma. Tevzib abi dur. Hasan. Zehra'nın bir suçu yok mu işte? Kaçmak için ben zorladım Tevzi. onu. Sevdi. O silahı indir, yanlış bir şey yapma. Karışmayın siz. Sakın karışmayın. Abi. Neden yaptın bunu bize Zehra? Neden bu durumlara düşürdün bize? Sevdim Neden? abi, sevdim. Hasan'ı sevdim. Başkasına ona baktığım gibi bakamaz. Onu sevdiğim gibi başkasını sevemezdim. Onsuz yapamazdım abi. Kaçmaktan başka bir çare bırakmadınız bana. Bak yüzüme Zehra. Yüzüme bak. <gülüyor> abi yine Atan'a karşı gelecek kadar mı sendin <gülüyor> bu Ölümü atlayacak kadar mı sendin? Evet abi. Ölümü atlayacak kadar sevdim Hasan'ımı. Zehra sus. Şimdi vursan. Öldürsen de yine sevmeye devam ederim. De senin kurşunun ayırır biz. Ne de törelerin sus Sizin be. töreleriniz varsa bu da bizim aşkımızın töresi Ölsek de bu dünyadan gösterektir Sevmeye gel. devam ederiz biz Sus sus gelme üstüme gelme Hadi abi çek dedi Hasan olmadan yaşamak da ölmek de aynı Aynı benim için Yapma tesli Allah'ını da versen Yapma duysa, İkimiz Hasan. de karşılayız Bak kaçmıyoruz El ele karşında duruyoruz Yeter yeter bu işi bitirmeden dönmeyeceğim köyü! Yapma! Yapma! Abi! Yapma abi! Abi! abi. Yapma! Öpeyim ama Derhudar ol evladım Allah'ım bugünümüze de şükürler olsun Öpeyim anacığım Kurban olayım yavrum Ne güzel de yakışmış gelinlik kızıma <gülüyor> Hadi gözünüz aydın Fatma Hanım Her şey tatlıya bağlandı sonunda Evet hem de düğünle Oo ikinci damat da geliyor Damatlıkta da pek yakışmış Fevzi'ye <gülüyor> Sağ ol abi ee, Hoş geldiniz Seval Yevgi Hoş bulduk Fevzi tebrik <gülüyor> ederim Hani güzel gelinimiz nerede Geldim geldim Kusura bakmayın misafirlerle ilgileniyordum Ah canım ne kadar güzel olmuşsun Eee zaten güzel benim gelinim Allah'ıma din şükürler olsun ki Oğlumun karşısına böyle iyi Böyle güzel bir kız çıktı Eee her işte bir hayır vardır diye Boşuna dememişler yenge Fevzi büyük bir yanlışın kıyısından döndü Dönerken de Hayatının aşkını buldu Evet bu defa töre değil Aşk kazandı Ş Ne oldu konuşmuyor bu konuyu artık Düşündükçe çok utanıyorum Abi abla Gelin şöyle Murat abi fotoğrafımızı çekecek ah, ha? Dur Hadi. Sinan gelineyle Kısma Kısırma kız Kısırma gel Yılın, abi. Tamam Aşe. Aşe. Aşe. Aşe. Aşe. Aşkın Töresi Gülsüm Kaplan'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.